İyi akşamlar. Ben ıtır Bağdadi. Sizlere İzmir Ekonomi Üniversitesi stüdyolarından merhaba diyoruz. Kadının Sesi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sayın Senem Kılıç. MHP birinci bölge. Üçüncü sıradan adayımız. O yüzden de kendisinden çok umutluyuz. İnşallah kendisini mecliste de göreceğiz. Hoş geldiniz Senem Hanım. Hoş bulduk Itır Hanım. Çok teşekkür ederim programınıza. Konuk olduğum için de ayrıca büyük mutluluk diyorum. Buradan bizi dinleyen herkese selamlarımı ve sevgilerimi... ...aynıca saygılarımı iletiyorum. Siz tabii üniversitemize yabancı değilsiniz. Evet. Üniversitemizi hatta yakından tanıyorsunuz. Evet. O yüzden evinize de hoş geldiniz diyelim Çok teşekkür ederim. Benim için ayrı bir tecrübe, ayrı bir mutluluk oldu. Şimdi... E daha önceki programlarımızda biz konuk etmiş olduğumuz milletvekili aday adaylarımızda bazıları aday oldu bazıları e, maalesef olamadı ama bundan sonraki seçimler için bir tecrübe diye umut ediyoruz ve sıralarda tekrar yer alacaklarını umut ediyoruz. Ama siz üçüncü sıradasınız bu da sizin için aslında e, gelecek vadeden bir nokta yani şu anda sizin evet. e, buraya kadar görüştüğüm adaylar arasında en yakın aday sizsiniz seçilme açısından. Ve aday olduğunuz parti de genelde kadınlarla ilgili hep böyle e, geleceğe dönük bir potansiyeli olan ama günümüzde çok fazla aday çıkarmayan bir partiydi. O yüzden de bir yerde gururla sizi e, burada misafir ediyoruz. Çünkü MHP bu, bu dönem bayağı bir kadının listesini aldı. Evet. Kendi eski rakamlarına göre baktığımızda hatta 60 ya da 61 tane kadın var evet, listede. Evet 60, 60'lı rakamlardan bahsediyoruz bu dönem. Çok büyük bir rakam şu an için. Çünkü e, benim yaptığım hesaplara göre 3 tane kadın milletvekili şu anda mecliste var. Ama MHP eğer düşündüğüm rakamları tutturursa bu rakam 3 misline çıkabilir. İnşallah. Ya bu çok büyük bir artış olur. E, ben şöyle başlayayım. Herkezde de böyle başlıyoruz zaten. Kadın milletvekili adaylarımızı daha iyi tanıyabilmemiz için öncelikle siz bize bir Senem Kılıç kimdir? Anlatabilir misiniz? Evet. Ee, Senem Kılıç 1978 Denizli doğumlu. 1996 yılından beri İzmir'deyim. Ve hayatımda bu zamana kadar biriktirdiğim iki tip anım var. Birincisi çocukluk anılarım. Kırda geçen e, babaannem ve rahmetli anneannemle beraber. Geri kalan anılarım da hep İzmirde. E, i̇nsan yakını geçmişin hatırlarmış. Dolayısıyla biz kendimizi artık hep İzmirli gördük. E, İzmir, 20 senedir İzmir'deyim. Eğitimci bir ailenin çocuğu, 3 kardeşiz. En büyüğü benim. E, 96 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğine girdim. Sonra e, Netsiz yazılımda çalışmaya başladım. İki yıl, e, yaklaşık üç yıl yazılım mühendisliği yaptım. Bilgisayar mühendisliğinin toplumda belki de en zor anlaşıldığı dönemde Türkiye'deki sayılı bilgisayar mühendislerinden biriydim ve yüzde, ilk yüzde bire giren grupta iyi bir puanla girdiğim bölümde. E, o dönem çok kaygıyla okudum. E, bu dönem e, birazdan hatta yayın esnasında konuşacağımız üniversite öğrencilerinin kaygılı okuma ve ...okuldan sonraki o kaygı sürecini... ...bugün hala hissederim içimde. Peki erkek kadın dağılımı neydi siz okurken? Genelde 100, erkek. genelde. %95'e 5'ti. Bizim kaderimiz böyle olmuş hep zaten. <gülüyor> Orada da çok az... E, ...bayan yani kadın öğrencilerden... ...bayan öğrencilerden bir, bir, biriydim ben. İyi bir dereceyle de geldiğim için de... E, ...hep çok şükür... ...el üstünde tutulduk bulunduğumuz toplumda. Bu konuda çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Eee... Netsis'te iki, sene, iki buçuk sene çalıştıktan sonra büyük oğlumun da olmasıyla beraber erkek bir, büyük bir oğlum var. On dört yaşında. Bir tane daha evet küçük bir oğlum var o da dört yaşında. İki erkek annesiyim. O kocama da sayarsak aslında üç. Seçim döneminde babam da eklendi dört. <gülüyor> evet. Sonra Arka Solding'de çalışmaya başladım. Arka Solding'e girdiğimde de yine aynı kader beni bekliyordu. Erkek egemen bir sektör, nakliye sektörü dediğimiz nakliyeden evrilmiş ve lojistiğe dönmüş. Ama bundan 15 sene önce sadece taşımacılığın nakliye olarak nakliyenin kara taşımacılığında kamyonculuk ya da tırcılık, lojistiğin bugün bahsettiğimiz 3PL, 4PL dediğimiz yaklaşımlarını açık ara koyun bir yere. Lojistikte fiyat hesaplamalarının kişiye göre değiştiği bir, e, dinamik yapıdan biz bugün o sürecin ya da o sektörün kurumsallaşma e, yapısına bizzat katkı koymuş Türkiye'deki yöneticilerden biri olduğumu gururla söyleyebilirim. Yani hem sadece İzmir demiyorum Türkiye'de lojistik sektörünün kurumsallaşmasına ciddi katkı sağlamış yöneticilerden biriyim. E, bayan yönetici olarak alırsanız yine istisnai yere koyabilirsiniz. 2002'den 2014'ün başına kadar arka holdingdeydim. Itır Hanımcığım yapmadığımız iş kalmadı. Hı hı. Çünkü orada hep öğrencilerime de şunu söyledim akademisyenlik hayatım boyunca da ihtiyacın olduğu yerde orada varsanız orada size ait bir hayat yeşertilir. İhtiyacın olduğu yerde siz o ihtiyaca karşılık vermez ya da veremezseniz sizin için ihtiyaç olunacak noktayı keşfetme çabası size bırakılır. Arka holding döneminde insanların, oradaki çalışanların daha alaylı gelen bir, e, nakliye kesiminden gelmesi, yaşça büyük bizden büyük olması, erkek Egemen olmasıyla beraber tabi bayan sempatikliği, kadın olmamızın avantajını orada kullandık. Yani dezavantaj olduğu kadar bizim cinsimizde bence avantaj da var. Bunları da konuşabiliriz bugün. Konuşmak isterim. E, i̇kna ikna kabiliyeti yüksek insanlarız. Yani aklın, erdemin sağduyu ve sempatikle buluştuğu bir e, yapımız var bizim. Doğal yapımızda bu var. Kendi şirketimde de ee, içinde bulunduğumuz yöneticilerimizin hepsi benden yaşça büyüktü ve hepsi erkekti. Eğitimle eğitilerek kurumsallaşma sürecinin oradaki hikayesinin başlatılan senaryosundaki birkaç kişiden biriydim. Bunu gururla sunuyorum. Gururla paylaşmak istiyorum. Çünkü Arka Holding bugün kendi sektörüne sadece İzmir'e değil, e, Türkiye'ye hatta dünyada çok kıymetli hizmetler veren, çok kıymetli şirketlerden ender şirketlerden biri. Tabii ben orada da çok rahat duran elindekile yetinen biri değildim. Kadının kendini ifade etmesinde e tabi bir sıfır geriden başlıyorsunuz. Yani bunu kabul etmek lazım. Bir de erkek egemen bir piyasada. Er, bir de erkek evet. egemen bir toplumuz aslında Atır Hanım. Sosyolojik Hı. dokumuza bakmamız lazım. Yani kadınlar e, geçtiğimiz 30 seneye bakacağız. Türkiye zaten silahların Hı. gölgesinde, ayrışmışlığın gölgesinde, ihtilallerin gölgesinde bir yere gelip endüstri devrimini tarım toplumundan sonra tamamlayamayıp birden bilgi toplumunu Olmak çabasında olan bir tüketim topluma dönmüştür. Birazdan konuşacağımız benim özellikle vurgulamak istediğim bugünkü daralmaların temelindeki ekonomik e, sıkışıklıklar geçmişten gelen sosyolojik dokumuzun harcama alışkanlıklarına bağlı gelmiş bir durumdur. Bakmak lazım. Tabii kadının buradaki rolüne bakıldığında kadın o dönemde e, hem sosyal doku geri hem doku, ekonomik doku geri ailenin çok kutsal olarak el üstüne tutuldu. Ve e, yuvayı dişi kuşun yaptığı eve de erkeğin baktığı bir düşünceden evde kalmış ve yemek yapan, evin idari işlerini organize eden, ekonomisinde söz sahibi olma, ama katma değer sağlama noktasında ihtiyaç zoraki varsa ama kadının evde kalıp tabiri caizse mahrem olduğu bir dar boğazda. Eve hizmet ettiği bir yapıdan bugün kadın çok farklı bir şekilde kendini ifade edeceği Maslow'un ihtiyaçlar ilerisinde tabiri caizse saygınlık ve kendini gerçekleştirme sıralarına çıkma peşinde koşan bunun mücadelesini veren bir nesil ya da bir cinsiyet noktasında şu anda. Arka soldingde kablo çektim. Çünkü çekecek kimse yoktu. İş bize düştü. Kablo çekip Arkadaşlarıma kablo çekmeyi öğrettim. Kablo çekilir nasıl da bilmiyordum. Patronuma gittim dedim ki ya bunu bana öğretin ya da bunu yapacak birine getirin. Bu böyle gitmeyecek. Hı. Kendim öğrenmeyi tercih ettim ve e, depo, pazarlama, müşteri hizmetleri, kalite, bilgi işlem derken bir bakmışsınız pazarlama grubunun başına geçmişsiniz. Bir bakmışsınız müşteri işleri direktörü olmuşsunuz. Bir bakmışsınız operasyonlardan sorumlu olmuşsunuz. Bir bakmışsınız e, tepe yönetime en yakın birkaç yöneticiden biri olmuşsunuz. Hep çalışarak, savaşarak, mücadele ederek ama beraberinde benimle beraber çalışacak genç insanları benim çektiğim zorlukların aynısını çekmesinler. Ama bizim tabiri caizse olgunlaştığımız o süreçlerde doğru ve verimli şekilde olgunlaşarak gelsinler çabasıyla bu süreçleri yöneticiliği liderlik boyutunu hayatım boyunca taşımış kişilerden biriyim. Kadın olmamın büyük bir avantajı var bu noktada. Koruyan kollayan, yengeç burcuyum bir de tabi. <gülüyor> Anaş bir halimin olması ile beraber ben herkesin Senem Hanım'ından ziyade ya Senem Hanım'ın kadrosuna giriyorsanız sırtınız yere gelmez. Yanlış yapıyorsanız canınızı okur ama yanlışınızda bile sizi sonuna kadar savunan bir dik duruşlu birisidir derlerdi. Ve öyle de bugün grupta hatırı sayılır yerlerde hala çok kıymetli yetiştirdiğimiz kişiler olduğunu bilmek benim için çok önemli. Peki öyle bir e, durumdan şimdi genelde bu yaş grubunda olan kadınlar kariyere devam edip daha da yükselmeyi evet. tercih ederken siz siyasete girmeyi tercih evet. ettiniz. Şimdi oradan siyasete giriş nasıl oluyor ve neden oluyor onu sorayım. E, Itır Hanım ben e, ailemin sosyal dokusunun burada çok büyük etkisi var. Çünkü sizin bugün e, sizden çıkan outputlarınız yani çıktılarınız Hı. sonuçlarınız temelinde sizin yetiştirildiğiniz sosyal doku, ekonomik doku, sosyo kültürel yapı, bulunduğunuz etnik yapı, kültürel coğrafyanın çok önemli etkileriyle siz bugün buradasınız. Yani hepimiz sonunda bir temel taşırız. Bizde hep şu vardı. Çalışarak kazanmak, aynı anda birden fazla şeyi elde edememiş olmanın getirdiği bir memur ailesinin üç çocuğu içerisinde sıra beklemek, kısıtlı imkanlarla ama zekanın herkesten farklı olduğu bir öz bilinçle Ailemizin bize, bize desteklediği o öz saygı, öz benliğin, öz bilincin çok küçük yaşlarda bize yerleşmesiyle biz hep bir şeyleri, bizden daha iyi belki de ekonomik imkanlarla ya da şans faktörünün pek çok takmam ötürü şeyleri ama daha önce gelişmiş yerlerde, mesela biz küçük, ben küçük yerde okudum, ilçede okudum. Şehirde okuyan arkadaşlarımla aynı Andolse sınavına girdim. Denizli'de aynı okulu kazandım ama kazanamayabilirdim. Kurs imkanı kısıtlı, kaynak imkanı kısıtlı. Dolayısıyla onun bende getirdiği hep bir mücadele... Olgusu vardı şimdi olgular insanlarda dürtüyü tetikler biliyorsunuz tüketici hı hı. davranışlarında dürtüler de sonra ihtiyaçları oluşturur ihtiyaçlar da hareketi geçirtir aksiyonu bendeki olgular hep çalışarak mücadele ederek kazanmaydı arkası içerisinde ya da X, Y, Z şirketindeki konumuma güvenmeden ben hep elimin altında böyle altın bilezikler olsun tabiri caizse derler ya Eğitimle devam ettim yüksek lisans yaptım ee, bir MBA'yim var, yine İzmir'deki özel üniversitelerden birinde. Sonra e, 9 Eylül Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde yönetim bilimi ve sayısal yöntemler üzerine teyze lisanslar tamamladım. Ondan sonra da yine aynı programda ikinci oğlumun doğmuş olması, benim ya daha yeni doğum yapmış olmam ve hakikaten fiziksel olarak ve ruhsal olarak müthiş zor günler geçirmeme rağmen e, kazandığım bir doktora programında İşletme ana dalında iktisat üzerine sonra da insan kaynaklarına çevrildi bu. Doktora programına hem e, okulda e, çalışarak hem yıllık süt izni ve yıllık iznimle bağlayarak hem de kalan zamanında pazarlama grup, grubunun başındaydım o dönem. E, ofisteki arkastaki işlerime dönerek ben tabiri caizse üçe dörde bölünmüş bir şekilde hakikaten bazılarının artık acınasak, acınacak hale getirdiği bir noktada çalışmaya devam ettim. Bugün hala gururla öğrenci olduğumu sunuyorum. Hala öğrenci e, kartı taşıyorum e, çok bazen işime geldiği zaman da indirimli falan bilet kullanırım derim ki <gülüyor> ya bu da benim hakkım hala diyor çünkü sonuçta o, oku, okulda öğrenciyim doktora tezim de başta lojistik sektörü üzerine bir doktora tezi çalışması yapıp sonra çok radikal bir kararla artık hayatımı bundan sonra gençlerle evrileceği ve gençlerin üzerine kurulu bir hayat olması gerektiğini düşündüğüm için bunu kendime bir idol ideal e, benimsedim ve bugün Y ve Z kuşağının yani 80 sonrası doğumlu kişilerin Gelecekteki istihdam talepleri ve buna girişimciliğin faktörü faktör etkisini araştıran bir doktora tezi yürütüyorum. Çok da keyifli bir tez. Türkiye'de bu konuda benzer bir çalışma, e, mütevazi davranayım, biraz da davranmayayım. Yok, hı hı. yakınları var. Keyifle yürütüyorum. Genç arkadaşlarım benim hayatımın bugün temelinde. Oğlumla beraber büyüdüm. Bugün e, 14 yaşındaki oğlumdan çok şey öğreniyorum. E, Ekonomi Üniversitesi'nin Arkas Holding'deyken, Lojistik bölümünü, kıymetli rektör hocam o zaman rektör değildi, Hı -hı. Tuştan hocam. Buradan evet. saygılarımı, selamlarımı iletiyorum kendisine. Benim için çok e, kıymetli ve hayatımda etkisi olan insanlardan biridir. E, Burcu Özçam o dönem bölümdeydi, evet. hocalarımızla beraber. Ne yapabiliriz dendiğinde biz o dönem projenin, e, proje e, çalışmalarının gerçekten mutfakta pişeceği istihdamla, üniversitelerin e, sanayiyle birleştirileceği projelerde ben orada e, bu okulun sanki çalışanı bir akademisyeni gibi e, şirketimi unutup burada çalıştığım zamanları biliyorum ve çok iş adamı çevremizi bu, bu okula kazandırma çabasında bulunduk okulumuzun zaten bizim öyle bir gayesi var yani çok, iş çok. çevresiyle iç içe olan çok kıymetli, evet. kıymetli Ekrem Demirtaş'a da buradan saygılarımı sunuyorum yani iş dünyasının e, okul sıralarında öğrencilerine hazır sunulduğu bir doğru platform ve köprünün Ender Türkiye'de yaşatıldığı üniversitelerden birisidir e, benim de aynı zamanda yüksek sans dersi verdiğim e, bir evet. okul olması hassebili de buradan çok öğrencilerim var hepsine sevgilerimi iletiyorum dolayısıyla hem okudum, hem çalıştım, kazandım parayı eğitime verdim. Bir taraftan da evlediğim çocuklarım vardı. Bir taraftan da ayakta kalma mücadelesi içerisinde kendimi gerçekleştirmek için yönetim aşamalarında ben de varım dedim. Ve hayatım boyunca Senem Kılıç nedir dediyseniz hep mücadele etmiş bir insan vardı. Ve benim hayat felsefem şudur. Yolun sonuna varmak olmasın bizim hayatımızda. Hep yolda olmak olsun. Günün sonunda bir şey kazanma çabası olsun. Günün sonunda kazandığımız çabada o koşturduğumuz, dışarıya verdiğimiz enerji pozitif olsun ve insanlara değer katsın, anlam yaratsın, fayda sağlasın. Öbür türlü ne yapmış olduğumun bu hayat için benim için çok fazla bir önemi yok. Peki kaç yıl önce siz siyasete girmeye karar verdiniz? Kaç yıl önce <gülüyor> siyasete girmeyi karar verdiğimde biz siyasetin çok yoğun konuşulduğu bir ailede büyüdük. Benim babam da, babam çok koyu MHP'li bir e, aslı ökücüydü. Sonra Hı. tabii yaşamın değiştiği gibi onun da düşünceleri evrildi ama temel değerler hep bağlıydı. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel düşüncelerine birazdan gelip baktığınızda zaten hepimizin içinde olan ana milliyetçiliğin beslendiği bir partidir. Kimse bu ülkenin milliyetçiliğini ya da sizin gönlünüzdeki yatan milliyetçiliği, benim milliyetçiliğimi sorgulayamaz, sorgulamamalı. Ama temel e, yapısı, temel reformu e, Türk milliyetçiliği üzerine kurulmuş bir partidir. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü ve bizim bir millet olma, ol, olma olgumuzun, gücümüzün bizim bunu hissedecek şekilde yaşatılmasını ve bunlardan beslenen, Atatürk ilke inkılaplarıyla kurulmuş ülkemizdeki laik demokrasinin ayakta kalmasını savunan en köklü partidir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman çocukluğunuzdan beri zaten siz ben bu öyleyim. partinin içindesiniz. İçindeydim. Evet. Arkas'taki son dönemimde STK'lara girmeye başladım. STK'lara girince projeler biliyor musunuz Hatranım ben Arkas'ta da kurumsal sosyal sorumluluk projelerine gönüllü yapan kişilerden biriydim. Hı hı. E, lösemili aileler, engelli vatandaşlar dezavantajlı gruplar. İçimde hep topluma değmek, topluma dokunmak çabası vardı benim. Ben anlıyorum bugün. Yaptığım şey beni kesmiyordu. Bunu da insanlar anlıyordu zaten. İyi para kazanmış olmamın, iyi yerde olmuş olmamın ya da iyi bir ünvana, mevkiiye sahip olmamın bende bir şekilde eksik kalan tarafı vardı. Topluma değmem lazımdı. Araç mesela arabayla, şoförle gideriz. Ben inerim. Ee, şey yapan e, istasyondaki pompadan sorumlu. Görevli kişiye. Oturur, elini sıkar, konuşurum. Ben eskiden bir de öyleydim. Halk pazarına gider, tezgahın o tarafına geçer, tadına bakar, e, hayırlı olsun derim. Biz çünkü toprakta yetiştik, Genlerim de var bu benim. Son dönem, arkasında 2013 sonunda ayrıldım, 2014'te kendi şirketimi kurdum. E, artık bir girişimciyim ben de, yaklaşık bir buçuk yıldır iki şirketi yönetiyorum. Bunlardan birincisi, e, Türkiye'nin en büyük problemi olan bence COBİ'lerdeki markalaşma ve kurumsallaşma süreçlerinin nasıl yapılmasını yapan... Yürüten bir danışmanlık şirketim var. Bize gelen pek çok kobi'yi biz kurumsallaştırıyoruz, markalaştırıyoruz. Burada yurt dışından gelen yatırım fonlarını Türkiye'ye kazandıracak sadece sıcak para olarak değil, istihdam sağlayacak, fabrika kurduracak, genç arkadaşlarımızın orada iş bulmasını sağlayacak ama öncelikle İzmir'e katkı sağlayacak bir şirketi yönetiyorum. Çok genç arkadaşlarımızla beraber. İkinci şirketim de tamamen kendi markamızın üzerine kurgulanmış bir kozmetik şirketi. Kozmetik ürünlerini oluşturup bunları yurt dışına ihraç ediyoruz. Dolayısıyla bu iki şirketi de bir buçuk senedir yürütüyorum. Ee, yerel bir program, yerel bir kanalda, İzmir'de yerel ama ulusal yayın yapan bir kanalda yaklaşık bir senedir de hem program yapımcısıyım hem de canlı yayın sunucusuyum. O program sektörleri araştıran ve sektörlerin ekonomik boyutunu, istihdam boyutunu, İzmir'e katma değer sağlayan katkı boyutunu ve de o sektörün yaşadığı handikapları inceleyen bir program. 24 saati harcadık zaten bitti yani 24 saat kalmadı. Pek çok gazete dergi ve internet medyasında <gülüyor> evet. editörlük yapıyorum yani aynı haftada artık arkadaşlarım diyordu ki bu hafta sayı Senem Hanım altı, nasıl yetiştireceğiz arkadaşlar her gün bir yazı çıkartıyoruz diyorduk hayatım boyunca hep koşturdum ben dolayısıyla ben bugün kendimi gerçekleştiriyorum siyaset atılarak ne mutlu bana. Başkalarının bu süreçteki bu davada ya da bu siyasi yolculuktaki beklentisine bir şey diyemem. Ama selam kılıç nedir derseniz, ben bugün Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en tepedeki altıncı segment olan kendini gerçekleştirmeyi dolu dolu yaşıyorum. Ne mutlu bana. Yani inşallah olur. Şimdi çünkü MHP'de çok kilit bir noktadasınız, üçüncü sıradasınız. Evet. Ee, MHP'nin baktığımız zaman İzmir'den üçüncü bir millet ve kilit çıkarma ihtimali. 50 50 dediğimiz yani yüzde 50 yüzde 50 şu anda e, siz şansınızı nasıl görüyorsunuz ya da bu şansınızı arttırmak için neler yapacaksınız çünkü e, öyle kilit bir nokta vermişler ki kadın olarak size sizin herkesten daha çok çalışmanız gerekiyor teşekkür ederim benim e, aslında duygularıma ter tercüman oldunuz e, şimdi sonuçta siyasette e bu arada bir tek siz değilsiniz çünkü sizin partinizden Neslihan Hanım evet, da var. Evet Neslihan Hanım i̇kinci da ikinci bölgede. bölgede. Çok kıymetli bir milletvekili evet. adayımızdır kendisine. Buradan kendisine selam ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar tebrik ediyorum adaylığı ve sırası için. Ee, şimdi siyasette neyi hedeflediğiniz çok önemli Tır Hanım. Siyaset eğer bir kısa yol, kısa yol koşusu ya da kısa yolda bir yüz metre koşusu gibi görüp günün sonunda kendimle kazanırım diye düşünürseniz çok hızlı bir şekilde mutlu da olup yükseledebilirsiniz. Çok ciddi hayal kırıklığıyla yaşayabilirsiniz. Ama ben size bir önce kendi hayatımdan verdiğim anekdotlarla ben zaten hiçbir zaman hayatımda 100 metre kısa yol koşusuna koşucu olmadım. Hayatım hep uzun meşakkatli ve e, üzerinde değerlendirip, fedakarlık yaparak ve de zora talip olarak geçirilmiş bir hayat yolculuğunun sonucuydu bugün gelinen noktada Senem Kılıç. Eğer bir marka değerine sahipse. O yüzden e, bugün e, siyasi hayatımda yolculukta ben de resmen varım diyerek Milliyetçi Hareket Partisi'nden bize bu sırayı teveccüh gösterdilerse sıranın artık bizim için çok bir önemi kalmamıştır. Biz ilk sıradaymışız, son sıradaymışız, ortadaymışız da bakmadan ama bulunduğumuz konumun stratejik açıdan değerini reel bir şekilde değerlendirerek etki boyutumuzu doğru bir şekilde yapılandıracak yere konulduğumuzu biliriz. Bunu biliyorum ben. Dediğiniz şey doğru. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanoyu iki ikidir. Biz bu dönem Türkiye'deki mevcut hükümetin e, temsilcisi olan iktidar Partisine olan e, kamuoyu güvenin azaldığı diğer e, e, muhalefet partisinin e, geçmişten gelen yalnız söylemleri ve kendi iç Parti içindeki e, tabanında ya da kendi içindeki yaşadığı e, çıkmazlardan dolayı e, ve de bugün var olma mücadelesi veren diğer bir partinin ayakta kalma mücadelerinde e, ayrışmışlık söylemlerinin Millet Hareket Partisi'nin konumlandığı birleştirici duruş, ülkenin barışçıl ve çoğulcu demokrasi içerisinde özgür bir e, toplumda ayakta kalmak için gerekli olan en önemli kilit partisi olduğu ve de e, bu partinin köklerinin geçmişe bakan bir şekilde geleceğe uzanacak sağlam düşünceli, sağlam iradeli insanlarla değişen değil, küsen değil, giden değil, menfaatlerini partisinin önüne koyan değil, partisinin hizmet ettiği toplumun haklarını her şeyin üzerinde tutan ve kendisini bu davada geride tutan bilinçli olan insanlardan kenetlenmiş bir duygu ve düşünce yapısı içinde olduğunu bildiğimiz için benim de bulunduğum irade ve güçlü senem kılıç varsa eğer buna hizmet edecek uygun adaylardan biridir diye düşündüğümden korkmadan çıktım bu yola gösterilen teveccüh ve davete çok teşekkür ediyorum bizim için gösterilmiş sıra kritik bir sıradır ben bulunduğum sıranın farkındayım ama Allah'ın izniyle bizi bu zamana kadar bir yerlere taşımış Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği bu yolda biz hep çalışarak ve samimiyetle bir yerlere geldik. Biz diyoruz ki samimiyetle çalışanı halkımız zaten çok iyi bilir. Samimiyetle hizmet edeni edecek olanı da gözlerinden tanır. Biz göz temasımıza seçim döneminde aday adaylığımız açıklandı ilk günden ve adaylığımızın kesinleştiği günden beri söylediğimiz dokunulmadık kapı, gerilmedik, talip olmadık gönül yürek, akıllarda iz bırakacak çalışmalar, ezber bozacak söylemler ve e, ulaşamayacağımız insan kalmayacak kadar gece gündüz çalışacağız dedik. Tek istediğimiz şey insanlar bizi görsün, samimiyetimizi anlasın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gelecek Türkiye'sindeki aydınlık günler, kamuoyu yitirilmiş değil, önüne güvenle bakacak yeni toplum, yeni nesil, e, yeni Türkiye değil. Biz zaten büyük bir ülkeydik. Büyük, daha büyük bir Türkiye için Milliyetçi Hareket Partisi'nde ben İzmir'de benden sonraki gelecek adaylara da oyların Güvenle devam edeceği ve akacağı bir sıranın tabiri caizse başını çektiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Peki bu kampanya süreci nasıl gidiyor şu anda? Neler yapıyorsunuz? Evet benim e, yine renkli ve çok aslında farklı yelpazelerde bir kişiliğim var. Bir defa kadın olmam. E, diğer e, Öncelikle ben buradan bütün siyasi partilerdeki adaylara başarılar diliyorum. Etik siyaset kazansın, temiz siyaset kazansın. Topluma İzmir'e hizmet edecek, İzmir'e gönlünü vermiş ve bu iş için... Kendisinden daha önce halkını öne sunacak insanlar kazansın diyorum. Onlar gitsin meclise. Gönül ister ki bunların içerisinde daha çok kadınlar olsun. Ben bu konuda kendime çok güveniyorum. Bununla beraber bizim projelerimiz içerisinde tabii ki söyleyecek şeyler Senem Kılıç'ın söyleyebileceği şeyler. Yıllarca eğitimcilik yaptım. Yüz bin saate yakın konuşma ve eğitim geçmişim var benim Itır Hanım. Türkiye'deki çok üniversitede binlerce insana ulaştık. Onların Senem ablasıydım. Hem arkası içerisinde hem de şu uzun yıllar Gençlik ve Spor Konfederasyonu'nun yaklaşık iki yıl Konfederasyon İl Başkanlığı'nı yaptım ben. İzmir e iki STK kazandırmış kurucu kişilerden biriyim. Topluma ulaşılması gerektiğini ve bunun sadece hükümetin, devletin bir konusu olmadığını bilmiş ve herkesi buralarda gönüllüle, gönüllülüğe davet etmiş kişilerden biriyim. Gönül eri olmaya talip olmuşuz. Dolayısıyla burada yapacağımız faaliyetlerde. Allah'tan geçmişteki tecrübelerimiz bizim bugün çok kapılarda konuşmamıza sebep oluyor. Ne tür faaliyetler yapacağız dersiniz? ben kobilerin yaşadığı problemlerin tabiri caizse damarından, kasasından müşterisine kadar olan bütün süreçlerini rahatlıkla bugün size başka bir programda gerekirse ya da tak tak tak sayabilirim. Kobilerin bugün en büyük problemi üretememek. Aslında teknolojiye dayalı üretememek. Büyük markaların fason üreticisi gibi bir dar, dar kavramda sıkışıp kalmak, güçlü finansman yapısı içerisinde olmamasından dolayı yüksek faiz ve kredilerle borç batağı içinde kalmak ve buradan ihracat ya da ithalat dediğimiz o dengesizlik içerisinde döviz dayalı büyümek ve cari açın COBİ'lerle e, ancak Dış ticaret açığının azaltılabileceği bir noktada kobilerimiz markalaşamadığı için kendilerini güçlü ifade edemedikleri için başkalarının gelip tabiri caizse onların gücünü çok ucuza aldığı kendi markasıyla pahalı sattığı bir yerde dar boğaza sıkışıp kaldığını ben biliyorum. Aile şirketleri diyoruz. Bugün aile şirketleri Türkiye'deki istihdamın %90'ına tek başına talip. Aile şirketleri bugün ikinci kuşaktan sonra üçüncü kuşağın maalesef gidemiyor. Türkiye'nin de bugün sosyal gelişimde 58. olduğu bugün açıklanmış sıralamasında sürdürülebilirlik %43 ile neredeyse en düşük bizim oy aldığımız ya da en az başarılı olduğumuz başlıklardan biri. Biz girişimci bir toplumuz ama sürdüremiyoruz maalesef. Enerjimiz çok yüksek ama... E, sistematik yaklaşımımız yok, kurumsallık yaklaşımımız yok. Kobilerin de bugün en büyük problemi kurumsallık. Senem Kılıç milletvekili olursa projelerde nedir, ne yapacak diye sorarsanız Kobilerin kurumsallaşma süreçlerinde onlara destek olacak, devlet teşviği verecek, henüz onlara ulaşamamış, teşvimiz var diye bangır bangır bağran kurumlara gidemeyen Kobilerin tabiri caizse köprüsü olacak bir milletvekili olacağım. Bunu özellikle herkesin bilmesini isterim. Çünkü bunu geçmişte yaptık şu anda da yapıyoruz Profesyonellik alanımız bu Gelecekte de milletvekili olarak masaya yumurumuzu Vuracak gerekiyorsa e, Kararnamelerle ya da Kanun önerisiyle bunu meclise taşıyacak Önce İzmir'in tabii ki toplumumuzun Buradaki sesi olacak birileri talibim İkincisi Senem Hoca Aynı zamanda İzmir'deki Üniversitelerin dört beş tanesinde isimlerini şimdi saymayayım Hı -hı. bir tanesi de Kıymetli Okulumuz bizim Hı -hı. şu anda misafir olduğum Ekonomi Üniversitesi dersler veren Onların akademisyen kadrosunda olan, öğrencisi olan, kulüplerde gönüllü kulüp kuruculuğu yapmış ya da onların içinde öğrenci olan, tabiri hem senem hocası hem senem hocası olmuş bir büyü. Sadece geçen sene bireysel network'üm ve başkanlığını yaptığım konfederasyonda 60'a yakın İzmir'de genç arkadaşımız biz işe yerleştirdik. Bunlardan üç tanesi engel. Ya yani bu sadece benim bireysel olarak Senem Kılıç çabasıyla yaptığım Şöyle sorayım ben. Biz genç istihdamı ile ilgili önümüzdeki dönem milletvekili hı hı. olarak çok ciddi projeleri imza atacağım mı düşünüyorum ve bunlara talibim. Gençlerle çok ciddi projeler yapacağız. Bir kadınlar için ne yapacaksınız? Evet. Kadınları burada e, üçe ayırmamız lazım. Kadınlar biliyorsunuz Avrupa Birliği normalde dezavantajlı grup olarak görünüyor maalesef. Hı hı. E, bu da tabii toplumda sadece Türkiye olarak değil dünya nezdinde kadının hala dezavantajlı grup olarak ad, adledildiğini düşünürsek demek ki sadece ülkemizin konusu değil. Kadının kendini ifade etme çabası. Dünyada da genel olarak kadın hala kendini ifade etme çabasında. Kadını üç ayırmamız lazım. Birincisi engelli kadınlar ayrı değerlendirilmeli. İkincisi e, istihdama konu olamamış ya da kayıp istihdam içerisinde ya da kayıp ekonomi içerisinde e, istihdamın içinde olmayan ama iş gücü olan kadınlar. Üçüncüsü de bugün sizler gibi benim gibi e, ekonomiye katma değer sağlayan adı belli Yeri belli, yurdu belli, nerede hizmet ettiği belli ve bir şeylerin mücadelesi eden kadınlar. Buna ayırırsak ancak bence doğru projeler üretebiliriz. Öbür türlü kadınların her yerde eli üstüne tutulmasına, evet ben de varım ama bu çok bence yüzeysel bir söylem kalır. Hem bir ekonomist hem de bir akademisyen hem de çocukluktan buraya gelene kadar kadın olarak her yerde bu sıkıntı çekmiş bir kişi olarak ve toplumun bugün her yerine ulaşmış bir kişi olarak diyorum ki Engelli kadınlarımızın engelli bulundukları engel oranına göre istihdama katma değer sağlayacak STK'larla ya da STK'laşılmadıysa onların STK'laştırılacağı işkurun bugün devlet desteğiyle elinin üzerinde üzerinde çalışan şirketlerin mutlaka engelli istihdama bulundurma yasal zorunluluğuna destek olacak noktada onların bizler tarafından yine köprü olacağı yapabilecekleri faaliyetlere göre ilgili derneklerle STK'larla bir araya gelip bakın STK'laşma çok önemli burada. Tek başına bir kişinin münferit sesi çıkmaz. Ama bir STK'laşırsanız insanlar sizi ciddiye alır. E tabii bir de orada kadınlar tecrübe de kazanıyor. Yani STK içinde çalışmak. Dolayısıyla biz Senem Kılıç olarak için. engelli vatandaşlarımıza, engelli kadınlar olarak STK'lar aracılığıyla ulaşacağız ve onların bilgisini alıp yine gidip KOBİ'lere, yine gidip işkura köprü olacağız. Milletvekili alıp birini bir yere yerleştirirse orada haksızlık yapabilir. Bunu yapmamalı. Ama milletvekili her yere köprü olma Gücünü taşımalı bence. İkincisi kadınlarımız sağlıklı kadınlarımız bunlar köyde kırsal alanlarda tarımla zirai ya da istihdama henüz adı geçmemiş kadınlar. Bununla ilgili devletin verdiği çeşitli teşvikler var. Ben bu konuda taş üstüne taş koymuş herkese teşekkür ediyorum bir kadın olarak. Biz yapıcı siyasetle yola çıktık. Ben burada birinin diğerine yaptığını vurarak kırarak bir yere gelirsem zaten kadın etiğini baltalamış olurum. Ben herkese teşekkür ediyorum ama bunun üstüne koyacak taşlarımız var bizim de biriktirdiğimiz kadınların özellikle mikro kredi ve mikro girişimci olacağı çalışmalarda e, İzmir'deki özellikle KOBİ'lerin kümelenme çalışmaları içerisinde bir araya getirilip ilgili odalarla STK'larla buluşturulacağı yine bir köprü çalışması var elimizde. Bunda kadınların en çok yapacağı şey gıda sektörüne destek olabilirler. Tekstil sektöründe oyuncu olabilirler. E, tarım bu çok dikkate almıyorum. Onlar sezonluk işçiler. Gündeme bile getirmek istemiyorum. Çoğu zaten kayıt dışı istihdamda konu. Devletin onunla ilgili yaptığı çalışmalara bizim milletvekili olarak destek olacak noktada olmamız lazım. Üçüncüsü de kadınların özellikle kooperatifleşebileceği, kendi bulunduğu kırsal ya da köy alanlarında, kooperatifleşerek kendilerini resmi bakamlarda ifade edeceği bir yöre taşınacağı yerde, bunların devletle ve bankalarla, finans kuruluşlarıyla birleştirileceği yerde en bilinçli ve en çok çalışan milletvekili, Lerinden biri olacağıma herkesin emin olmasını isterim. Öyleydim zaten. Şimdi siyaset yoluyla daha güçlü bir şekilde olma imkanımız var. Çalışan kadınlar içinde, kadınların önümüzdeki dönem kendini ifade edeceği kurduğu STK'lar var. Bu STK'lara daha çok kadının gelmesi ya da STK'lar daha çok kadın başkanların, başkan yardımcılarının, kadın liderlerinin olması için bireysel savaşacağım konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü iki tane STK kurmuş kurucu kadınlardan biriyim. Birisinde genel sekreter, diğerinde konfederasyon başkanlığı yaptım. E buradan da özellikle İzmir'deki bütün derneklerin başındaki kadın yöneticilere saygı ve selamlarımı iletiyorum. İyi ki onlar varlar. Hepsinin yakın zamanda misafirler olacağız. Davet edeceğiz. Davetlisi olacağız onların. Kadın çalışanlarımızın kendini ifade edeceği, iletişim becerilerini geliştireceği ve eğitim seviyesini arttıracağı eğitim platformlarının geliştirilmesi gerekir. Çünkü bugün kadınların sadece lisans mezunu olması yetmez. Yüksek lisans, doktora çalışmaları, gönüllü projelerle başı çekeceği yerlerde niye olmasınlar? Bizim kadınlarımızı eğitim kurumlarıyla, üniversitelerle ve STK'larla bir araya getirmemiz lazım. Buna hem kadın girişimciliğinin arttırılması hem de aynı zamanda özel sektörde ve kanu, kamuda istihdam edilmiş kadın çalışanların beyaz yaka olarak desteklenmesi olarak görebilirsiniz. Ee, Türkiye Girişim Platformu'nun İzmir, dönem İzmir başkanıyım, başkanıydım tabii devrettik artık hı hı. bu görevleri. 1500'e yakın girişimciliği proje yürüttük. Bunların içerisinde 150'ye yakını kadındı. Kadınların hepsinin cesareti var, yönlendirilmeye ihtiyacı var. Bizde de bu bilgi ve cesaret var dolayısıyla korkmuyorum önümüzdeki dönemki bu yapacağımız faaliyetlerden başarabiliriz. Peki şimdi bunlardan bahsettik ama öyle bir siyasi partidesiniz ki kadın kavramıyla çok geç tanışmış ya da kadın kavramını kadın milletvekili adaylarını milletvekilini çok fazla sayıda içinde barındırmayan bir parti. O yüzden isterseniz biraz MHP ve kadından bahsedelim. Bizim birkaç yıl önce yapmış olduğumuz bir konferansta Meral Akşener buradaydı. Bu arada bunu diyoruz. Başka bir tezat var. Ee, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisindeki en tecrübeli kadın milletvekili de Meral Akşener. MHP'den. Meral onun şunu demişti ama buradayken. Evet. Ben bir kadın olarak siyasete girmedim bir kadın olarak siyaset yapmadım ve şu anda seçildiğimde de bir kadın olarak seçilmiyorum. Yani Ailesini sağ partilerinin gerçekten çok daha geç bir şekilde bu kadın kavramını e, keşfettiği çünkü sol partilerin zaten söyleminde kadın erkek eşitliği kadınlara evet. belirli pozitif ayrımcılıklar var ama MHP gibi partilerin. Bu tür söylemleri olmadığı için kadın biraz daha geç geliyor. Şimdi MHP gibi bir partide kadının geleceğini nasıl görüyorsunuz? MHP ve kadın ne durumda? Ve ileride de neler olacak sizce? Evet. Ee, siz aslında benim söylemek istediğim şeyi yine söylediğiniz Çok teşekkür ederim. Belki bir eklemede bulunabilirim. Ee, Sayın Bakanım Meral Akşener, e, Türkiye siyasi tarihinde bir kadın kimliğiyle ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde en eskilerden Türk, Türk siyasi tarihine Milliyetçi Hareket Partisi'nden girmiş ama kadın olarak temsil makamında en tepeye gelmiş. Çok tek Türk kadın siyasetçilerden biridir. Ve şahsen kendisi de benim kendime örnek aldığım rol model aldım tabiri herkesin gönlünde bir idol atar. Benim şimdi idol kişilerden biridir. Hem duruşu hem söylemleri hem de ilkelerine bağlı olması açısından. Milliyetçi Hareket Partisi ee, ve diğer partiler de tabii sosyolojik açıdan geldiğimiz gibi Türkiye'deki geçmiş sosyolojik dokuya bakıldığında erkek egemen bir toplumdan gelmişiz. Şimdi bugün Çin'e gidip bakıyorsunuz. Çin'deki nüfus içerisinde diyorlar ki en fazla bilgisayar mühendisi oradan çıktı. Niye? Çünkü nüfusu fazla. Ee, dünyada en fazla olimpiyatlarda başarı ya da sporda başarı, sanatta başarı Çin'den çıktı. Neden? Çünkü nüfus fazla. Şimdi bu da matematiksel bir e, konuya girmemiz lazım. Bir yerdeki oransal olarak aldığınız örnek, örneklem kümesinde nüfusun değebileceği yerde ne kadar örne, örneklem kümeniz genişse oradan onun çıkma ihtimali o kadar yüksektir. Şimdi popülasyon olarak kadın %51 olan bir demografik yapıya sahip ise kadınların çoğunun evde olduğu bir yerde siz siyasette de kadın göremezsiniz zaten. Bu Milletçi Hareket Partisi'nin kadına karşı olduğu söyleminden dolayı değil. Bence sosyolojik dokunun o gün itibariyle getirdiği real şartlardan. Şimdi bugün Millet Hareket Partisi sadece bugün benim dönemimde değil ki benden önceki dönemlerde de Bugün aday olmuş, daha önce de aday adayı olmuş, hala bugün adaylar içerisinde olan onların üç dönemdir, bakıldığında 12 senedir adaylar içerisinde olmaya çalışan kadın siyasetçilerle geçmişi olan bir parti. Kadın kolları olan bir parti, kadınlara ulaşan bir parti ama bence bunu çok fazla toplum içerisinde toplumun belki de bilinmesini sağlayabilmiş bir parti değil. Belki de bu zamana kadar yürüttüğü projelerde hep daha çok iktisadi söylemler, ekonomi söylemler ne olursa olsun biz terörle yıllardır. Terör problemiyle binlerce şehidimizi kaybetmiş ve binlerce şehide karşılık bunu en çok korumak zorunda kalan bu misyonu üstlenen bir parti olmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bizim için önce can güvenliğimiz vardı. Şimdi bu konulara ek olarak bu söylemlerle beraber bugün vatandaşın en önemli konu bildiği ekonomiyi, istihdamı, işsizliği, geçim sıkıntısını söyleyebilecek kadın adaylara da şans veriyor. Ve diyor ki olursa kadınlardan olsun. Dolayısıyla onlardan biri olarak ben bugün burada gururla konuşabiliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadına desteği konusunda ise, uzağına gitmeyin, kendi tecrübemi anlatayım ben. Sosyo-kültürel yetişmişlik bizim için çok önemli. Siz ekonomik olarak biz dünya ülkeleri arasında 17. sırada olabiliriz ama sosyal gelişmişliğimize bakın. Sosyal gelişimde 58. olmuşuz, bugün açıklanmış bir sıra. Çok kötü bir sıra bu. Çoğu ülkenin gerisindeyiz. Yani biz hala güvenlik problemini, hala... E, sağlık problemini, hala eğitim problemini, bilgiye, hala temizlik problemini çözememiş bir ülkeyiz demek bu. Bu içler acısı bir durum. Hı hı. Dolayısıyla burada kadının rolünün bu sosyal gelişmişlikte çok önemli bir yerde olduğunu ben tekrar hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi de kadınlara yüklediği misyonda sadece siyasi duruşumuzla Partimizin tabanına değil partimizin tabanı dışında da Milliyetçi Hareket Partisi'ni bilmesi gereken ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü tanıması gereken kitlelere bizim ulaşacağımız o gücü bizde gördü diye düşünüyorum. Kadına güvendi diyorum ve sizin de söylediğiniz gibi en kritik yerlere kadınları yerleştirerek kadına olan inancı da bence en doğru sunan parti diyorum. Yoksa bizi alır en üst sıraya yerleştirir seçilmemizi garantilerdi. Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> şimdi şöyle düşünüyorum ama seçilmenizi garantilemesi de güzel olurdu şimdi e, o da başka bir boyut ama e, kilit şimdi, noktadasınız yani ilk evet, üç sırada şunu, aldı ama şunu söyleyeyim şunu, MHP ile ilgili. şunu eklemek istiyorum bu çok önemli kadın olduğumuz için biz meclise gitmek istemiyoruz ben kadın olduğum için meclise gitmek istemiyorum ben bunu kabul edemem şimdi ben e, aslında MHP'nin e, kadına bakış açısını o yüzden size sordum çünkü her siyasi partinin kendine has bir duruşu bakış açısı ve aday belirleme sürecinde aradığı şeyler var ee, ...MHP'nin kadınları nasıl kadınlardır onu sorayım ben size. Sorayım. Evet o bence daha şey olur. En azından bizi tanımlamak açısından evet. doğ daha doğru bir duruş olur. Ve bu arada şunu da söyleyeyim. İzmir'deki adaylar da İzmirli adaylar. Evet. Yani başka siyasi partilerde bu sıkıntıyı çekiyoruz. İtal aday dediğimiz sıkıntılar tabii, var. Tabii tabii. Şu biz, anda sizde yok bu sıkıntı. Bizim, iki, evet. bizim bütün adaylarımız aslında. Buradan çok kimlikli e, diğer adaylarımıza da özellikle Hatice e, Hanım'a da buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bizde Figen Hanım aynı zamanda, onlar da bizim aday, adaylarımız adaylarımız arasında, Neslihan Hanımda. Şimdi e, her partinin kendine ait bir e, düşünce yapısı vardır, sistematiği vardır ve onlar kurulduğu günden bu yana gelmiştir. Değişerek değil, evet. değişiklikleri oraya gelmiştir ama ana felsefesini korur. Milliyetçi Hareket Partisi de kendi e, davasını kendi ilkelerini, ülküsünü savunurken, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bu bayrak altında kardeşçe yaşamaya, Atatürk ilke inkılaplarını sonuna kadar en güzel şekilde ifade ederek değil, söylemde değil, yaşayarak örnek olacak bir ahlaklı duruşa ve bir yaşantıya ve bunu temsil edecek bir Türk milletinin sadece geçmişte değil, bugün değil, geleceğe uzanacak dünya devletlerinin en kuvvetli milletler arasında olması gerektiğine inanan bir partidir. Ve bu duruşu, bu duruşu, bakın bu güçlü söylemleri bünyesinde taşıyacak adayların olması gerekir. Kadınların da özellikle e, buradaki duruşunda güçlü duruş. E, kadının hepsinin kırılgan olmasıyla beraber güçlü siyasi söylem ama kırılganlığını biraz daha geride bırakabilmiş. Cesur bir şekilde erkeklerin içerisinde kalıp kendi partisini kadın olarak değil, o partinin bir mensubu gibi kıymetli bakanım Sayın Meral Akşener'in de söylediği gibi kadın olarak siyaset yapmadım. Ben kadın olarak siyaset yapsam bugün ikide gidip kahvede oturmam. Bugün sabahın altısında sabaha karşı gidip fırında e, fırını yapan çok kıymetli fırıncılarımızla beraber ekmeği fırına sürmem. Bizim daha naif yaratıldığımız ya da daha kırılgan olduğumuz gerçeğiyle hareket etmem. E, daha konforlu. Bizim için daha ellet edilmiş bir yapıda Önümüze sunulmuş bir yapı ya da önümüze sunulmuş bir yemeğe talip olurduk. Biz onu biz onu istemedik. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadınlarının genel yapısına bakıldığında mücadeleci, davasına bağlı, tabiri caizse erkek gibi kadın olabilen ama kadın kimliğini korumuş, kadınların kimliğini de kadınca koruyabilen, ailesine, Türk örf ve adetlerine bağlı, değerlerine bağlı Eğitime duyarlı ve layık demokratik düzene inanmış tabiri caizse bir Atatürkçü kadının olması gerektiğini düşünürüm. Bizler hiçbir düşünceyi birilerinin yobaz düşüncesine de yoz düşüncesine pay ettirmeyiz. O konuda bizim için eğitim, eğitimle beraber aydınlanmış bir topluluk çok önemlidir. Bu dönem aday olanların bütün kadın profillerinde bunu görebilirsiniz. Tabii erkek gibi kadın profili dediğimizde biraz ben böyle şey sorguluyorum. Yani ben kadın gibi kadın olmayı tercih ederim ve evet. kadın gibi kadın e ben... siyaset yapmayı <gülüyor> ve kadının da Peki. siyasete katabileceği belirli. Söylüyorum olur. Evet. Kendine evet. has şeyler var. Şimdi bunlar nedir? De? Geçen hafta mesela kendim çok severek yaptım ama kendimce bence kendimi aştığım bir, bir şey yaşadım. Muazzam bir tecrübeydi. Hı hı. Şimdi e, egeleyim, Denizli'liyim. E, hep erkeklerin içerisinde olduğumuz için biz hep üstümüze başımıza dikkat etmek zorunda kaldık. Şimdi erkek Erkek yatılı okulda okudum ben. Yatılı okulda, fen okudum. Üç dört tane kızdık biz. Bize hep nedir erkek dikkat edin. Hukuk, yurtlar ayrı yani doku çok önemli burada. Evet. Okula geldim üç dört tane kız öğrenciydik. Çalışmaya başladım. Yani zaten iki üç kişiydik. Tek başıma tek yönetici olarak çıktım. Bugün siyaseten geliyorsunuz. Erkek yemen bir topluluk. bir bırakın. Erkek yemen bir topluluk. Biz böyle eğlenirken bile yani orana bak, burana bak, sağınız bak orası açılmasın, aman bir tarafına bir şey olmasın insanların emek emek verdiğim bir şeyi garip bir şekilde tabir caizse belaltı deriz ya da evet. e, ucuza gitmeyecek bir şekilde insanların diline düşmesin dediğimiz ya de bu kadının toplumdaki o mahrem yere yerleştirildiği koruma kalkanı. biz de böyle kalkanlarla kendimize tabiri caizse edindik geçen hafta Dünya Romanlar Günü şimdi ben ya ben, ben de herkes gibi sonuçta kadınım, benim de eğlendiğim, mutlu olduğum Tabirci ise bazen kendimi açtım. Kendim kendi kontrolümü bile indirdim zamanlar olur. Dünya romanlar günü için biz halk sertleri yaparken üç roman vatandaşımız beni davet etti. Sizi mutlaka görmek istiyoruz diye. Ee, Selçuk'taki ilçe başkanımızın da desteğiyle beraber Selçuk Belediye Başkanlığının düzenlediği bir mahalleye konu olduk. Ya yani konuk olduk. Ee, ben ben oynadım orada. Hayatında herkes böyle bir yerlere davet eder. Eee usulen dans ederim. E tabirci ise biraz böyle yani vals de yaptığımı bilirim. E çok tango bana göre değil. Biraz daha böyle hareketli. Ben biraz daha böyle ağırdan geliyorum. E, mesela Ege e, tabiri nasıl diyeyim bisiklet oynayamam ama zeybek oynayabilirim. Yani bu herkesin kendine az bir duruşu çok var. Çok yetenekli misiniz? Ben hiç dans edemem. Hatta şimdi benim arkadaşlarım hep be şey zaman... der Ayşen Gruda'nın bir tiplemesi vardır Türk filmlerinde. Aynen onun gibi dans ediyorsun derler bana. Ben de hiç yetenek yok. Ya yani mesela harmandalı falan, falan oynarım da yani <gülüyor> ben hiç roman müziği yani oynayamam ama çok kırık. Zor da bir dans bir. evet. Ya şimdi bütün roman vatandaşlarımızın olduğu yerde sabahtan akşama kadar yani saatlerce roman müziği içerisindeki benim bulunduğum durumu düşünürseniz eğer vallahi çıktım oynadım. Arkadaşlarıma dedim ki bu da hepinize <gülüyor> Selam bunu da yaptı demek olsun. Şimdi her şey insanoğlu için bu hayatta. Onu bunu yapmam diyemeyiz. Ama kadın olduğumuz gerçeğiyle ben diyorum ki nasıl durarsanız durun ama kadının elinin değdiği yer yeşirir. Kadının elinin değdiği yer yumuşar. Kadının elinin değdiği yerde sosyal doku kaliteli hale gelir. Kadının elinin değdiği yerde kavgalar azalır. Bizim meclisimiz geçen dönem kavgalarla kapandı. İnşallah bu dönem 25. dönemde seçilecek adaylarımızın Çoğu büyük çoğunluğu kadın olur ve orada insanlar birbirini çiçeklerle karşılar ve na naif, nazik, kibar, sosyo-kültürel dokunun yukarıda olduğu etik ve elit bir siyaset yapılır. Kadınlar her yerde olmalı bence. Kesinlikle ya ben MHP'nin zaten bu konuda bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum kadın açısından. Genç kardeşlerimiz arasından da var gelecek için hazırlananlar. Çünkü ben baktığım zaman şimdi diğer partilerde belirli mücadeler var ama gerçekten kadın kavramıyla çok daha sonradan bir şekilde tanışmış bir parti MHP. Şimdi masaya yatırdığımız zaman ama çok hızlı da ilerliyor yani şu anda evet. ben baktığımda. Eğer düşündüğüm rakamlarda MHP milletvekilleri çıkarsa 3 misline çıkarmış olacak kadın aday i̇nşallah, sayısını inşallah. mecliste. Bu da önemli bir ilerlemedir. Yavaş yavaş ama bir şekilde ilerliyor. Ama şunu merak ediyorum işte ben MHP içindeki bu dinamikler MHP'yi sizce nasıl etkileyecek? Mesela kadın sayısı arttıkça MHP'de bir değişim olur mu? Nasıl bir değişim olur? Ya şimdi zaten kadına... Çünkü çok erkek egemen siyaset tamam, yapan ona, bir partiler. Tamam tam onu, tam onu açmam lazım. Mesela... E... Ben e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday adaylığımı açıkladığım ve resmi olarak partinin bünyesinde hareket etmeye başladığım günden beri saygı ve sahiplenilmekten başka hiçbir şey görmedim. Saygı bakın saygı Hı. ve sahiplenilme. Biliyorsunuz yani siz de bu konunun uzmanısınız. Önce insanlar arasındaki bağın oluşması için iletişim kanallarının kurulması gerekir. İletişim kanallarını geliştirdikçe ilişki başlar. İlişki de bir süre sonra sizle karşıdaki toplum arasında duygusal bir bağ oluşturur. Siz ondan sonra artık marka olursunuz. Şimdi bizim iletişimimiz bizi destekleyen ve bize teveccüh gösteren büyüklerimizin sayesinde o kadar güzel oldu ki ben her yerin yüzde doksan beş erkek olduğu bir noktada herkesin böyle el üstünde tuttuğu taşıdığı ya çantamı taşıyanlar var yani öyle söyleyeyim size. Kimsenin de burada bu kadın ne söylüyor ne yapıyor mutlaka merak etmişlerdir ama e, partiye inanmış olmanın ve dava insanı olmuş olmanın verdiği bir noktada ya Senem Kılıcı bize aday olarak getirdilerse Demek ki bu kadın bizi temsil edecek bir kadındır deyip beni anlama çabasına girdiler. Bir günden bir güne ne saygısızlık ne garip bir davranış ne de garip bir yani böyle bir kaşın gözümün üstünde kaş var deneni bile görmedim. Müthiş bir saygı müthiş bir teveccüh hepsinin elinin dokunulacağı bir yer ve herkesin öyle sıkarken öyle bir yürekle sıktığı ee, sen bizim büyümüşsün, sen bizim bundan sonra korunacak bir bacımızsın sen bizim içimizden bir insansın dediği bir kadın profiline oturtuldum ben ben böyle bir saygıyı çok az yerde gördüm bunu çok samimi olarak söylüyorum her yerde kendimi koruma dürtüm vardı bakın bu çok önemli bir ifade her yerde kendimi koruma çabasında bulundum burada ise kendimi kendi partime teslim ettim ben o insanlar benim için gereken yerde beni olmam gereken yere götürüyorlar zaten bana konuşmak, yürümek, gitmek, insanlara dokunmak ve bildiğim şeyleri anlatmak düşüyor sadece. Bakmıyorum orada ne var, burada ne var, şurada ne var. İnanın bana. Peki, Çok şanslıyım bu noktada. Diyelim ki ve kadın adayların hepsine sorduğum bir soru aslında bu. Diyelim ki bu seçimde seçilemediniz. Evet. Bundan sonraki seçimlerde tekrar görecek miyiz sizi? Belediye seçimi olabilir, genel seçimi olabilir. Çünkü kadınlar bu yatırımı yapıyor bazen ve partiler de yapıyor. Tek dönemlik olmasın diye umut ediyoruz. O yüzden Yo, sizin... tabi tabi ben şimdi bu siyasi siyaset bir yaşam biçimidir. Evet. Bizim artık bir duruşumuz var ve bu duruşun bize getirdiği bir sorumluluk var. Senem Kılıç Markasının da inşallah partimize gelecek dönemde de katma değer sağlayacağını umduğum, hayal ettiğim çalışmaları olsun isterim. Ama bu, bu dönemde olmak ve olmamak iki ihtimalse bundan sonraki kısımda da bizi nerede değerlendirecekleri tabii ki bu noktada genel merkezimizin, il yönetimlerimizin teveccüdür. Biz yine bize verilen e, orada göre, göreve e, en iyi şekilde layıkıyla yapmaya çalışacağız. Ama şunu bilebilir, şunu düşünebilirsiniz. Seçilirsem İzmir'e fark yaratacak, anlam katacak ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni herkesin gönlünde bir numara oturtacak bir milletvekili olacağımdan Allah'ın izniyle eminim. Kapım açık diyorsunuz yani İzmirli'ye seçildiğim andan itibaren. Ben İzmirlilerin Milletvekili olacağım ama bunu Milliyetçi Hareket Partisi adına bundan sonra da yap, yapacağım. Çünkü hı hı. ben bu davanın artık insanıyım. Ben partimin içinde resmen vereysen yerimi aldım. Ama bundan sonra seçilemezsem de halka hizmet etmenin hakka hizmet ol, olduğu gerekçesi ve inancıyla yaşamış bir kişiyim. Halkımız içerisinden bir kişinin yüzünü gülümseterek gelecekte başka bir hayatta başka bir noktada birilerinin beni gülümseteceği inancıyla hep yaşadığım için o hassas terazi bende zaten vardı devam edecek. Halka hizmet etmeye devam edeceğim partime hizmet edeceğim ee, onları bize göstereceği bir sonraki seçimlerde ya da parti içindeki görevlerde her zaman alma, görev almaya hazırım ama benim şu olsun bu olsun illa bu olsun diye bir söyleyemim asla olamaz ve olmayacaktır da yani bunu buradan çok net ifade edeyim. Ee, ben size şimdi zor bir soru soracağım Buyurun. ama zor soruyu da kadınlara sormak gerektiğini düşünüyorum Buyurun. çünkü şimdi MHP'nin bakış açısı belli MHP'nin teşkilatı belli. Kadın konusunda hep ben diyorum e, siyasi parti üstünde bakış açınız ve işbirliğine açık olması gerekir değil mi kadınların HDP'den kadın milletvekilleri ile birlikte siz ortaklık yapar mıydınız kadını ilgilendiren konularda e, bu zor bir soru zor bir soru soruyorum ama bunu sormam için de bir sebep var çünkü e, kadınlar işbirliği yapar deriz kadınlar genelde Şimdi köprüler bakın. kurabilir Samim... onlara da bu soruyu soracağım tamam, bu arada samimiyet çok önemli samimiyet İki gün önce ağrı da hiç istenmeyen şekilde tekrar terör patladı. Biz hiçbir zaman parti olarak ve ben Senem Kılıç olarak ve de bu ülkede hiç kimsenin e, Kürt sorunu var diyebileceğini düşünmüyorum. Terör sorunu var. Bu ülkede Kürt sorunu olduğunu ben kabul etmiyorum. Terör sorunu var. Benim çok Kürt e, etnik kimliğine sahip kardeşim arkadaşım var. Bugün sabah otoparkı işleten benim her şeyimi koruyan kişi geldi elimi öyle bir sıktı ki sarıldım. Ve benim Milletçi Hareket aday olduğumu da biliyor. Hı hı. Dualarım, desteklerim seninle diyor. Bizi bizimle vurdular, kırdılar. Biz bu ayrışmışlığın bugün çok büyük azabını çekiyoruz. Canlar gidiyor. Bugün diyetin halkı askerin önüne ve PKK'nın önüne siper oldu. Lütfen dedi biz mağdur oluyoruz burada. Biz taşıyalım dedi yaralıları. Halk kendini öne attı. Kimin kiminle barış ve demokrasisinden bahsediyoruz. Kim barışı istemiyordu ki de başkası barışı getirsin ben burada HDP'nin barışı getiriyoruz söylemine katılmıyorum biz zaten barışı isteyen bir topluluktuk, biz toplumduk bunun özellikle hı hı. altının çizilmesi gerektiğini söylüyorum ama bu konuları geçerek başka Şimdi, konularda mesela tamam. kadına yönelik şiddet diyelim onlar meclise diyelim. girerse eğer evet, ben de meclise diyelim. girersem eğer hı. kadınla ilgili bir platformun kadınların desteklenmesi gerektiği bir platformda Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin, ayırmaksızın, hiçbir etnik kimlik ayırmaksızın, samimi bir şekilde partimizin de bize vereceği e, görev ve talimatla oradaki görevimi rahatlıkla, gönül rahatlığıyla uzma, uzlaşmaca kimliğimle almaya hazırım. Ama onun dışında biz samimiyetine inanmadığımız ve bunun çeşitli provokatif ortamlarda kullanabileceğini düşündüğümüz, e, etik olmayan hatta bazen sinsizce geliştirildiğini düşündüğümüz yerlerde Aslan Milliyetçi Hareket Partisi olarak o süreçlerin içerisinde yer almadık almayız da. Yani benim tabii ki soru şey o, o süreçlerle ilgili iki soru, kadın. Ben siyasette varsam evet. e, mecliste varken onlar da mecliste olduğu kulvarda ve diğer siyasi partilerinde er biriyle hepsinin elini uzattığı bir yerde kadın için gece mi gündüzüme katar çalışırım. Çünkü biz geçen hafta Nurgül Hanım'la konuşmuştuk bunu CHP'den milletvekili adayımız. O da dedi ki e, belediye başkanlarını bir araya getirdik ve ilk başta çok samimiyet olmamasına rağmen zamanla doğudan olan, batıdan olan, farklı bakışlardan olan kadınlar o kadar samimi oldular ki aslında kadınların yapabileceği e, o kadar çok bu köprüler, e, iliş, ikili ilişkiler pek çok erkeğin bir araya gelip yapamadığını kadınlar yapabiliyor. Bu da güzel bir güzel. şey. Güzel. Zamana ihtiyacı var. Ee, önemli bu. İlkeli bir duruşun olması gerekir. Sonuçta kamuoyu güveni kaybedildi dedik. Kamuoyu güveninin kazanması noktasında bize bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak toplumun yüklediği teveccüh ve yüklediği sorumluluk çok yüksek. Bunun bilincinde hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla ülkenin birliğini bozacak her türlü düşüncenin karşısında can siparihaneye duracağımızın herkesin emin olmasını isteriz. Kadını, erkeği, yaşlısı, gencisi. Bu noktada tek duruş sergileyen belki de tek yürek tek partiyiz diyebilirim büyük bir gururla. Peki çok teşekkür ediyorum ben sevgili teşekkür Senem ediyorum. Kılıç. Sizin yolunuz açık olsun. Bakalım. Sağ olun efendim. Ya çok kilit bir noktadasınız. Bekliyoruz. Evet. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Bir seçim kazanılacaksa da buradan Milliyetçi Hareket Partisi adına partiyi genişleten, parti tabanını büyüten ve insanların gönlünü kazanan yerden meclise gitmeyi kendime çok daha büyük gurur kaynağı görürüm. Dolayısıyla böyle bir sırada mücadele etme teveccühünü gösterdikleri içinde liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bize yakışan da böyle olmalıydı bence. Peki çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için bizi kırmadınız. Bu yoğun programınızda geldiniz, bilgilendirdiniz ve özellikle MHP ile ilgili de açık açık konuşup bize bilgi verdiğiniz için Herkese iyi akşamlar diliyorum. Böylece, son, e, son, çok özür dilerim. Buradan genç kardeşlerimize bir şey e, söylemek buyurun. istiyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, tabii Senem Kılıç'ın da burada geçmiş yetkinliğinin önemli bir rolü var. E, tabiri caizse gençlerin arenası diye bir program yapmayı planlıyoruz. Hı hı. E, gençlerin arenasında da gençlerin İzmir'deki özellikle İzmir gençlerinin pro problemlerini, sıkıntılarını dinleyeceğimiz bir program yapmak. Ve hodri meydan diyerek bütün soruları yanıtlamaya hazırlanıyorum. Onun için de Twitter'da bir hashtag açtık. E, i̇stihdam için Senem Kılıç diye. Hı hı. E, orada e, bütün buradan bizi dinleyen genç arkadaşlarımıza sesleniyorum. E, ne varsa sorunları, istihdama dayalı, Türkiye'ye dayalı, gelecek kaygıları. E, kaygıyı bir şekilde yıkmamız lazım. Kaygı güvensizliği oluşturur. Güvensizlik de e, kendi içimizdeki birliği bozar. Biz o e, güveni oluşturacak, kaygıyı yıkacak ve istihdamda doğru başlıklara erişecek başlıkları onlardan bize e, Twitter'da e, açtığımız hashtagle ulaştırmalarını istiyoruz ve onları... Hazırlayacağımız, sunacağımız platformda arenaya davet ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. İzmir adına, gençler adına, sadece bugün değil, gelecekte de çok şey yapmak için çıktık bu biz bir siyaset yoluna. Zaten sosyal medyayı da çok kullandığınızdan çok bahsetmiştik. aktif kullanıyorum. Evet. evet sizi Senem, takip edebilirler. Senem Kılıç 78 evet. olarak girdiklerinde zaten bizim şey Twitter sayfamızdaki hashtag'i de bulurlar. İstihdam için Senem Kılıç yazdıklarında oraya düşecek her şey bizim sosyal medya ekibimiz tarafından şu anda istatistik olarak raporlanıyor. Tamam harika. Çok teşekkür ederim. Ben de çok herkese teşekkür ederim. selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu programı yöneten camın arkasındaki genç kardeşimde de Hı. yürekten kutluyorum. Gelecek sizlerin omuzlarınızda yükselecek. İyi ki varsınız. Evet zaten öğrenciler tarafından yapımcılığı üstlenilen bütün işlemleri yapılan bir program olduğu için de gururluyuz aynı zamanda. Kadının Sesi programı bu akşamlık bu kadar diyoruz. Sevgili Senem Kılıç'a tekrar teşekkür ediyoruz ve yolunuz açık olsun diyoruz. Sağ olun efendim. Çok Görüşmek teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Saygılarımı sunuyorum you